Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha mim. Ayn sin kaf. Ey Muhammed. Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece cevah eder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen Onların üzerinde bir vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an'ı indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın. Ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o yalnız dilediğini rahmetinin içine almaktadır. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi hepsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. Göklerin ve yerin kilitleri O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir. Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin içinde bir kanun yaptı. Ve ey Muhammed sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye buyurduğumuzu da şeriat kıldı. Şöyle ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et. Ve sana emredildiği gibi dost doğru ol. Onların keyiflerine uyma ve de ki, Ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım. Ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya topluyacaktır. Dönüş yalnız O'nadır. Allah'ın davetine uyulduktan sonra, hala O'nun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller, Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, kıyametin çabucak gelmesini istiyorlar. İnananlarsa... Ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Her kimde dünya kazancını isterse ona da ondan veririz ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed de ki ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir. Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Allah iman edip salih amel işleyenlerin tövbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi mutlaka yeryüzünde azkınlık ederlerdi. Fakat o, dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Öğülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Gökleri, yeri, ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde duru verirler. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar. Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip. Sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdırlar. O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur. Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün. Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken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 Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur. Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur. Ve siz inkar da edemezsiniz. Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse, Bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak, ona sevinir ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür. Göklerin ve yerin hükümranlığı, Yalnız Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hâmin apaçık kitabı ant olsun ki, biz onu iyice anlayasınız diye, Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten, o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar, kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı, ve doğru gidesiniz diye, Orada sizin için yollar meydana getirdi. Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler, ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak şöyle diyesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten de biz Rabbimize döneceğiz. Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür. Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğu ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Yoksa onlar süs ve zinet içerisinde yetiştiririp de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnad ediyorlar Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar? Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler. Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler. Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu. Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım, ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi. İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. Kendilerine hak geldiği zaman onlar, bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. İki şehirden maksat Mekke ile taif'tir. Müşrikler Kur'an'ın güzelliğini hissediyorlar ve onu peygambere yakıştıramıyorlardı da. Ya Mekke'de Velid bin Mugire, veya Taif'te Urbe bin Mesud-es-Sakafi gibi dünyaca zengin gördükleri kimseleri peygamberden büyük sayıyorlar ve Kur'an'ı da onlara layık görüyorlardı. Yüce Allah onlara mütakip ayette cevap vermiştir. Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tabanlar, ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Onların evleri için gümüşten kapılar, Üzerine yaslanacakları koltuklar yapardık. Daha nice altın zinetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse... Rabbin katında takva sahipleri içindir. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.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 O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız. Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter. Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin. Doğrusu o Kur'an senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavuna ve ileri gelen adamlarına gönderdik Musa ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülü verdiler Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce ey sihirbaz sende olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler. Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğru ise, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başladılar.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 Gerçekten o, İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim.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 Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? O gün Allah'tan korkanlar hariç, dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım!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 Ebedi olarak kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.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 Hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. Ey Muhammed'deki. ki! Eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. Şimdi sen bırak onları, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümrandığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. Onların... Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? Peygamberin sözü şu olmuştur. Ey Rabbim! Bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir Ey Muhammed Şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de onlar yakında bilecekler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim! o apaçık kitaba andolsun ki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 Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. Ant olsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. O peygamber onlara şöyle demişti. Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı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 takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur. Onlar neler bırakmışlardı ne bahçeler ne pınarlar ne ekinler ne güzel kaynaklar ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. And olsun ki biz İsrail oğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. Firavun'dan da kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı. And olsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Gerçekten şu kafirler diyorlar ki bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin. Onlar mı daha hayırlıdır yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.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 Günahkarların yemeğidir. O, pota gibi karınlarda kaynar. O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Ona şöyle denir. Tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar. İşte böyle biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve çeşitli canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve Rüzgarları yönlendirmesinde, Aklını kullanan bir topluluk için, Nice deliller vardır. İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık, Allah'a ve ayetlerine inanmadıktan sonra, Hangi söze inanacaklar? Her günahkar kişinin vay haline, O kimse, O kimse, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra sanki kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar eder. İşte sen onu can yakıcı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte onlar için rezil ve rüsva edici bir azap vardır. Ötelerinde cehennem var. Ne kazandıkları şeyler ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar kendilerinden hiçbir şeyi, azabı kaldıramaz. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah, o yüce zattır ki emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir. O göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır. Ey Muhammed iman edenlere söyle Allah'ın cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar Çünkü Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandıracaktır Her kim iyi bir iş yaparsa onun faydası kendisinedir Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir Sonra hep Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Onları temiz rızıklarla rızıklandırmıştık ve onları alemlerden üstün kılmıştık. Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Sonra ey Muhammed seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise müttakilerin dostudur. Bu Kur'an insanların kalp gözünü açan bir nur. Kesin bir bilgi edinmek isteyen bir toplum içinde hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, Hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Halbuki Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hem de herkese yaptığının karşılığı verilmek üzere onlara asla haksızlık edilmez. Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Hem müşrikler dediler ki, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece böyle zannederler. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, eğer sözünüzde doğru iseniz, atalarımızı diriltip getirin demekten başka söylenecek hiçbir delil yoktur. Ey Muhammed ki, Allah sizi diriltir, sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir. İşte kitabınız yüzünüze karşı hakkı söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk denir. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları ...rahmeti içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama kafirlere gelince... ...onlara da denilir ki... ...size ayetlerim okunmadı mı? Siz büyüklük tasladınız... ...ve günah işleyen bir kavim oldunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir. O kıyametin geleceğinde şüphe yoktur denildiğinde... Kıyamet nedir bilmiyoruz, yalnız bir zandan ibarettir sanıyoruz fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok derdiniz.